Ben hocama şunu soracaktım. Ee, abdest ayetleri, e, ayetleri Medine'den ağzım olmuş. <gülüyor> Mekke'den Medine'ye geçen süreç abdestsiz mi namaz kılıyoruz diye söyleyenler var. Ve bunlar da Kur'an yeter diyenler. Hatta işte burada e, namazın sadece bir duadan ibaret olduğunu da söylüyorlar. Hac Suresi 25-26'daki rükû yüzeyeceği görmezler. Bakarak rükû Rükü edenler de Rükü eden ayetini görmezler. Yani e, ama yine de soruyu Mekke, Mek Mek Mek Mekke'den Mek Mekke'den Medine'ye geçen dönemde e, namazlar abdest ıkılıyordu hocamızdan. Pekala. Pekala. Pekala İsmail Bey. Yöneltelim inşallah. Evet hocam buyurun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle nevzuhur bir insan değildir. Ya bir Silsilenin bir halkanın son e, zincirin son halkasıdır. Nedir o? Hazreti Adem'le başlayan hı hı. ve ondan sonra da devam eden peygamberler serisinin son halkası. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün peygamberlerin Usul esasları dediğimiz akide esaslarında herhangi bir değişik bir hüküm getirmemiştir veya değişik bir inanç getirmemiştir. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelen bütün peygamberler inanç konularında hiç ayrı bir söylemleri yoktur. Herkes aynı şeyi söyler. Allah birdir, şeriki yoktur. Cennet vardır, yani. cehennem vardır. Öldükten sonra dirilme vardır, hesaba çekilme vardır vesaire yani usul esasları dediğimiz. İnanç esaslarında Peygamberimizden Adem'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ihtilaf yoktur. Hiçbir ayrı söylem veya ayrı bir emir yoktur. Ayrıldıkları peygamberler noktalar nedir? Şeriat dediğimiz yani dünyevi muamelatla ilgili ahkam da ayrılmışlardır. İnsanların zamanı mekan, gelişimleri ve yayılmalarına bağlı olarak Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri bir peygamberde olmayan bir hükmü diğerine ne yapmış? Getirmiş. Diğerinde yeni bir hüküm, yeni bir hüküm ve bu hükümler tekamül ederek peygamberimizde sonlandırılmış ve taşlandırılmıştır. Evet. Ondan sonra daha bir peygamber gelmeyecek. Daha bir resul veya nebi gelmeyeceğinden dolayı şeriat tam tekamül etmiş olarak elimize verilmiştir. Bu elimize verilen bu şeriat benim kardeşlerime söyleyeceğim şudur. İki şeyden ibarettir. Birisi okunan Kur'an, vahyi metlu dediğimiz. Birisi de okunmayan sünnet-i nebevi, vahiy gayri metlu. Evet, hocam. Bu ikisi. Peki bu ikisinde bulamadığımız bir şey nedir bizim için? شَرْءُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْءٌ لَنَا مَا لَمْ Eğer bizim Kur'an'da ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinde Var olmayan bir hüküm. Bir hüküm yoksa bizden önceki ümmetlerin şeriatına bakarız. O şeriatta var olan hüküm eğer neskedilmemişse, ortadan kaldırılmamış ise bizim için de hükümdür. Abdest konusu da böyledir. Biz... Peygamber aleyhisselatü vesselam ve sahabe-i hiçbir şekilde abdestsiz namaz kılmamışlardır. Ondan önceki peygamberlerde de namaz var, ibadet var ama biraz farklılıklar var. Kardeşimiz okudu, evet. niye? Çünkü mesele Yahudilerde rükü yoktur. Dolayısıyla sen rükü edenlerle, yani Müslümanlarla beraber namazını kıl. Sen Müslümanlarla beraber namazını kıl çünkü bizim namazımızda ruku ve sucut var. Ama e, abdest ayeti daha sonra gelmiş olabilir. O bizden önceki peygamberlerin şeriatında var ve nesih olmadığından dolayı hem peygamberimiz hem sahabe abdest ayeti ininceye kadar abdesti olarak namazlarını kılmışlardır ve onu amel etmişlerdir.